Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler ile birliktesiniz. Masamızda ise Kabil bizimle birlikte. Bu haftaki başlığımız yeni mecralar, yeni sonuçlar. Örneklerle sosyal fayda iletişiminde güncel mecraların nasıl etkili kullanılabileceğini... ...bu olanların ne tür imkanlar sunduğunu konuşacağız. Ve ilk örneğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden Kızıl Açın hazırlattığı Sendik Asırgası aplikasyonu. Evet, e, bir aplikasyondan söz ediyoruz. İletişim örneği değil ama iletişimle alakasını konuşacağız aslında. E, Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında sendika sırası ABD'nin doğu sahillerinde büyük bir hasara sebep olmuştu. Hatırlayanlar olacaktır. Kızılçı'nın hazırladığı bu aplikasyon insanlara yardımlaşma ve iletişim için bir takım yöntemler e, sağlıyor. E, gerçekten altyapısı çok iyi, e, çok güçlü hazırlanmış bir e, aplikasyonla karşı karşıyayız. Akıllı telefonlara indirilebiliyor bu aplikasyon. E, uygulama diyelim Türkçesini kullanalım. Bu uygulama akıllı telefonlara indiriliyor. Kullanıcıların kasırgayı takip etmelerine olanak veriyor ve gerçek zamanlı veri sağlıyor. Aynı zamanda insanlar tanıdıklarıyla iletişime de geçebiliyorlar. E, bunu reklam diliyle söylersek sevdiklerinizle felaket durumunda dahi haberleşebiliyorsunuz. <gülüyor> en yakındaki sığınak adreslerini öğrenebiliyorlar. Yani işin geyik tarafı bir yana gerçekten çok işlevsel bilgiler var bu şeyin içinde. Rota tarifi alabiliyorlar sığınağa gideceklerse. Ve e, Amerikan dizilerinde e, görmüştüğünüz vardır. E, kasırga haberini aldığında insanlar hemen tahtaları kapılara çivilemeye başlarlar filan. Yani evlerinde bir takım hazırlıklar yapmaya başlarlar. Tabii o kadar ilkel değil kapıya tahta çivilemek şeklinde ama işte bu buralarda şeyler var. Böyle bir takım perdeler var bizim e, şey dediğimiz... ...kepenk dediğimiz... ...Türkçe'de... ...bu kasırgalara karşı evler böyle şeylerle korunuyor... ...bunları önceden hazırlamış oluyorlar... ...neredeyse duvar büyüklüğünde bir kepenk indiriliyor... ...işte evin üzerine falan... ...bu hazırlıkları yapabilecek... ...bir zaman veriyor... ...bunları nasıl hazırlıklar yapabilecekleri konusunda bilgiler veriyor. Çünkü sadece mesele dışarıdan evi korumak değil, evin içinde bir takım hazırlıklar yapmak. Yani yüksekteki bir kaldırmaktan işte ortalıktaki kesen nesneleri kaldırmaya kadar giden bir dizi şey size öneriyor. Normalde sizin hatırlayamayacağınız, aklınıza o an gelmeyebilecek veya düşünemediğiniz şeyleri de size öneriyor. Şimdi i̇nsanların aklına çünkü hemen elektrik şebekesini kesmek ya da işte dediğim gibi keskin şeyleri ortadan kaldırmak gibi basit şeyler geliyor ama ...işte su şebekesini kontrol etmek, vanayı sudan kapatmak gibi şeyler gelmiyor mesela akıllarına. Bunları da öneriyor olası bir felaketi engellemek için, felaketin mikro sonuçlarını engellemek için. Bu uygulamayla aldıkları sonuçlar gerçekten inanılır gibi değil. Kızıl Aç'ın daha önce geleneksel yöntemlerle sağladığı felaket hazırlığı verileri var. Yani broşürlerle, internet sayfasından duyurularla vesaire... Uygulama ile birlikte normalde bu geleneksel yöntemlerle sağladıkları erişim yüzde dokuz yüz artmış. Uygulama 750 bin kişi tarafından indirilmiş, 52 milyon sayfa gösterimi almış, 15 milyon tekil ziyaretçi kazanmış ve 11 milyon alarm gönderilmiş. Rof bu sonuçlara baktığımız zaman özellikle uygulamaların nasıl büyük birer fırsat olabileceğini görüyoruz. Bu aynı zamanda bir iletişim kanalı da demek. Ee, öyle demek ama e, şundan. Yani şunun altını çizmekten vazgeçmeyin. Bu bir uygulama. Evet. Burada sonuçta bir hizmet var. Bir hizmet kanalı açıyor size yardım kuruluşu ve siz bu hizmet kanalını kullanıyorsunuz. Bunun kendisi iletişim değil. Yani daha doğrusu bizim bildiğimiz manada kitle iletişimi değil. İnsanların birbirleriyle iletişim kanalları açıyorlar. Bu doğru. Ama şöyle bir şans veriyor bu uygulama. Bu uygulamanın için varlığı üzerinden siz insanlardan pek çok şey isteyebilir hale geliyorsunuz. Kızılaç buradan bağış toplayabilir örneğin. Böyle bir şey yaptığından dolayı insanların kendisine duyacağı saygı artışından, itibar artışından başka türlü yararlanabilir. Daha fazla gönüllü elde edebilir böyle bir sürecin içinden. Bu süreç nelere ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarttığı için gönüllülerin de neler yapacağı da ortaya çıkmaya başlar. Burada çalışma grupları oluşabilir. Bu aplikasyonun doğurduğu ihtiyaçları organize etmek üzere. Yani işte mahallede gençler bir araya gelip sırayla işte evleri kasırgaya karşı korumak üzere organize olabilirler mesela. Böyle bir şey veriyor size. Şans veriyor. Hem önceden bildirdiği için hem başka şeyler için. Bir uygulamanın yarattığı e, iletişim olanakları, e, önünü açtığı iletişim kanalları diye bakarsak burada çok güçlü kanallar açıyor. Ayrıca da e, bu kendi başına bir mecra. Yani siz artık bu mecrada İnsanlara isterlerse tıklayıp seyredebilecekleri, iletişim e, araçları, şey, filmler yapabilirsiniz. Tıklayıp bakabilecekleri grafikler gönderebilirsiniz. E, bir takım iletişim araçları ortaya koyabilirsiniz. E, güçlü bir şey. Yani e, Aslında yaptığınız işi iyi yaptığınızda onun nasıl kendi başına bir iletişim aracına dönüştüğünü gösteriyor bence. E, yatırımı da işinizi iyi yapmaya yapmanızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Özellikle yeni teknolojiler ve dijital uygulamalar önümüze pek çok fırsat açıyor. Bunların yaratıcı kullanımları, işe yarar kullanımları da sosyal fayda iletişiminde ve sivil toplum kuruluşlarının kendi işlerini yapmalarında çok önemli adımlar atılmasını sağlayabilir. Evet, burada e, şimdi teorik konuşuyoruz elbette. Burada şuna dikkat çekmek isterim. Sosyal faydanın kendisi aslında bir iletişim meselesidir. Yani insanlara bunun yapılması gerektiğini ikna e, etme meselesidir. E, ama sosyal fayda üretmek için ortaya çıkarttığınız iletişimle ürettiğiniz sosyal faydayı insanlara anlatmak ve farklı e, sonuçlar elde etmek için yaptığınız iletişim arasında da bir fark var. Biz hem zeminde iddia çok ikincisini konuşuyoruz. Sosyal faydanın kendisini konuşmuyoruz ama böyle fırsatlar olması da çok güzel oluyor. E, kendisini de konuşabiliyoruz. Böyle. Evet. E, bir sonraki örneğimiz... Epey iyi bir cin fikir. Biz e, bu örnek üzerinden geçerken beraber konuşurken de hakikaten çok iyi fikir diye çok beğendik bunu. Feed'in akşam yemeği partilerinden bahsediyoruz. Feed Foundation açlık ve yetersiz beslenmeye karşı savaş veren uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Bugüne dek 84 milyon öğün dağıtmayı başarmışlardı. Geçtiğimiz sonbaharda yaptıkları kampanyayla ise hem yeni mecraları hem de bu mecralardaki ana akımı kendilerine uygun kullanmaları açısından nefis bir örnek oldu. İşte tipik şerefsizim ben bunu düşündümdü örneklerimden biri. <gülüyor> Şimdi bayağı böyle bir yemek fotoğrafı paylaşımı meselesi var. Instagram çıktı da en azından her yerde görmekten kurtulduk. Biraz orası onun mecrası haline geldi. Ama bu bir sosyal fenomen. İnsanlar yedikleri yemeği paylaşıyorlar ilginç bir şekilde... E, Fit de bu yemek yeme, parti verme bir araya gelip hep beraber bir şeyler yeme, işte kadeh kaldırma ne diyorsanız adına fotoğraflarının varlığını e, bir anlam e, varlığına bir anlam yüklemek istemiş. Çok da güzel bir anlam yüklemiş. E, kendi kanalına aktarabiliyor böylece. E, super hashtag'i kullanıyor. Ha supper pardon değil mi? Ha, <gülüyor> evet, evet feed supper, ben de, a, ya, şey e, Notlarıma yanlış yani, yazdım mi? zannettim. iki peyle yazdım herhalde <gülüyor> de e, FitSapper hashtag ile insanları kendi akşam yemeği partilerini vermeye davet ediyor. E, şimdi siz bu yemeğin fotoğraflarını paylaştığınız sırada bunu da e, sizden istiyor e, ve bu paylaşım sırasında da kendi grupları içinden küçük grupların içinden yemek e, bağışları toplamayı öneriyor. Şimdi zaten bir cumartesi günü diyelim ki veya bir cuma akşamı evinizde bir parti vereceksiniz ya da arkadaşlarınızı topladınız yemekli bir toplantı yapacaksınız aile yemeği yapacaksınız bunun hiç önemi yok. Fit diyor ki. Hani böyle büyük büyük yemekler veriliyor bilmem ne lokantasında e, şu şu şu şey bağış yararına bağış düzenliyor. gecesi düzenleniyor yemek veriliyor biri çıkıyor konuşuyor insanlara diyor ki ya bu yemek şunun için yapılıyor sizin de bir katkılarınızı bekliyoruz birazdan, e, birazdan arkadaşlarımız bir şey de ulaştıracak bunun için ne kadar katkı yapacağınızı söyleyin bize hesap numaramız masada duruyor falan diye yapılan yemekler var ya. İşte diyor ki siz de bunu yapabilirsiniz. Hem de öyle bir yere gidip bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Evinizde verdiğiniz yemeğe yemek sırasında bu fotoğrafları paylaşır. İnsanlara bu yemeğin feed yemeği olduğunu duyurmaya e, izin verirseniz... ...biz de bunu kendi sayfamızdan duyuracağız. Siz de bunu feed'i e, şey yaparak, işaretleyerek, etiketleyerek kullanabilirsiniz. Feed Foundation'ı. Orada bağış toplayabilirsiniz. Bu, ve burada da gelen insanlara da bunu söyleyebilirsiniz. Onlar da bizim bağışçımız olurlar diyor. 3 lira, 5 lira, 10 lira çok önemli değil. Yani e, öğrenciler olarak 4-5 öğrenci bir araya gelmiş makarna pişirmiş ve iyi olabilirsiniz. Ama bunu bir feed partisine, bir bağış yemeğine dönüştürme şansınız var. Müthiş bir fikir tabii. Yani Peki, buradaki şey de muhteşem aslında. Gerçekten bağış yemekleri ya da gala yemekleri dediğimiz turdan yemekleri hep büyük organizasyonlar olarak görüyoruz ama feed Bağış yemeği fikrini ve düzenlemesini ve işini ve her şeyini tabana yayıyor böylelikle. Tabanındaki herkesin yapabileceği, ben bir feed akşam yemeği düzenleyicisiyim oluyor bunu yaptığınız andan itibaren. Siz organizatörlerden birinin yerine geçiyorsunuz. Üstelik bunu yapmak için de ekstradan efort sarf etmeniz gerekmiyor. Ve ee, bunun paylaşımı müthiş bir iletişim de sağlıyor. E, ekstradan efort sarf etmeme meselesi e, şöyle altı çizilebilir... Çok büyük bir efor sarf etmiyorsun. Yine de bir efor sarf ediyorsun. Yani çektiğin fotoğrafı Aynen. bir yere yüklüyorsun vesaire yapıyorsun ama... ...bunun sana kazandırdığıyla yaptığın şey arasındaki açı çok büyük. Yani çok küçük bir damla ile bir fırtına yaratabiliyorsun gerçekten. Yani böyle bir gücü var. Hani attığın taş ürküttüğün kuş meselesinde... Hakikaten çok böyle bir ormandaki kuşları havalandırabiliyorsun yani bir tane kut taş atarak. Şimdi Feed Partisi düzenlemenin bazı kuralları var. Bunlar da hem internet sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında detaylıca belirtilmiş. Kampanya hedefi belirlenen süre içinde bir milyon öğünlük bağış toplamakken... ...Feed bu kampanyayı böyle yaparak bu rakamı ikiye katlamış. İki milyon öğün yani. İki milyon hani öğünlük 2 milyon evet. bağış toplamış. Bu örnekte örnek bize zeitgeist yani zamanın ruhunu doğru okumanın ve akıntıyı kendi yönümüze çevirmenin önemini gösteriyor. Çünkü bu gerçekten zamanın ruhunu ve akımı okumak ve onu insan davranışıyla birleştirerek tabana yaymaktan geçiyor. Vallahi Çok başarılı. Bu, burada güzel bir şey var bu zamanın ruhu meselesinde. Şimdi zamanın ruhunu markalarda yakalıyor. Zamanın ruhunu ee, bir takım politik organizasyonlar da yakalıyor. Onlar da bu tür araçları kullanarak çok yaratıcı şeyler ortaya koyarak sonuçlar alıyorlar. Ama hiçbirisi bu kadar itibarlı olamıyor. Yani itibarsız oluyor demiyorum. Kıyaslandığında böyle bir itibar e, elde etme olasılığınız yok. Bu çok acayip bir şey. Normal koşullarda bunu bir başka şey yapsa, e, kuruluş yapsa. ...yani sosyal fayda için çalışan bir kuruluş dışında bir kuruluş yapsa... ...bu ne fırsatçılık deriz. Ama şimdi heyecanla anlatıyoruz evet. ve muhtemelen dinleyenler de heyecanlanıyorlar. Hatta bir kısım insan belki de... E, ...Feed Foundation'ın internet hali şeyine girdi ve kendi yemeğini düzeltiyor... ...düzenliyor, düzenlemeyi düşünüyor. Ya da bir kısım insan da bunu Türkiye'de biz de yapsak mı diye konuşuyor. Burada zaten e, Feed'in bu kampanyayı duyurusunda şey diyordu... ...artık yemek fotoğrafı yayınlamanızın geçerli bir bahanesi olacak... ...diye başlattılar kampanyayı. Ya... Buradan. <gülüyor> buradan başka bir alana geçebiliriz. İngiliz ee, İngiliz Water Aid Vakfı geçtiğimiz yaz Malavi'de temiz suya ulaşamayanlara yardım etmek üzere bir kampanya başlattı. Kampanyanın adı The Big Dig yani büyük kazı. Kampanya duygusal bir filmle başladı. Malavi'den çeşitli insanların öykülerini gördüğümüz filmde yani örneğin Bokola'dan Howard'la tanışın. 17 yaşında ve temiz su bulabilmek için her gün 3 kilometre yürüyor gibi pek çok insan görüyoruz. Ee, yapılan çağrı da bu yaz büyük bir şeyin parçası olun Malawi'de 134 bin kişinin hayatını değiştirdi. Bu rakam kampanyayla toplanacak bağışlarla açılacak yeni su kuyularının hizmet verici insan sayısıydı. Kampanya süresinde Birleşik Krallık hükümeti de yapılan her bir dolar, dolarlık bağışın üzerine bir dolar da kendi koymayı vaat etti. Vallahi bu hani hükümetin yaptığı çok <gülüyor> acayip bir şey. Evet. Ee, ama asıl özelliği bu değil bu kampanyanın. ...çok göz dolduran bir şey olsa da bu 1 dolara artı 1 dolar eklemek. Bağışlarla atılan her yeni adımın bir Instagram güncesi olarak fotoğraflarla paylaşılması asıl hikayesi burada yatıyor. Her bağışçı böylece projenin bütün adımlarını takip edebiliyor. Aynı zamanda da takiple paylaşabiliyor. Yani neler olduysa bunun yayılma şansı var, böyle oluyor... Kampanya kapsamında 2 milyon pounddan fazla bağış toplanmış, hükümetin katkısıyla beraber bu tabi 4 milyon pounddan fazla demek oluyor. Şimdi burada en çok sorun yaratan şeylerden birisi, hani biz hatırlatmadan belki insanlar kafalarında canlandıramayacaktır ama hatırlattığımızda herkes "evet öyle" diyecektir. En büyük sorunlardan biri yaptığın bağışın nereye gittiğini bilememek kaygısıdır insanlarda. Birebir takip edebiliyorsun burada yaptığın bağışı izleyebiliyorsun. Ama sadece bu değil, ne paylaşarak sürece de dahil olabiliyorsun. Ayrıca senin bir şey yapmış olmana da gerek yok. Sen olanları yine paylaşarak başkalarını bu sürece dahil ediyorsun. Buradaki realiteyi anlatalım aslında biraz. Burada büyük kazı deniyor olmasının nedeni, su bulmak için insanların toprağı kazmak zorunda olmaları. Hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum ama, Sıradan insanların günlük hayatlarını sürdürebilmek için toprak kazarak her gün oradan çıkan suyu bir yerde biriktirip süzdürerek durultarak kullanması gibi bir gerçek var. Yani burada 134 bin kişinin hayatını değiştirin denilen şey bu. Aslında 134 bin kişinin hayatını değiştirmişiz onları susuz bırakarak zaten. Şimdi onların hayatlarını geri kazanmaya çalışıyoruz. Hani biraz adını biz de böyle koyalım hani. Ee, hem ise eğer evet ve hani şeyin de Birleşik Krallık Hükümeti'nin de verdiği bir dolar bir zahmet bunun için yani aslında bugüne <gülüyor> kadar oradaki e, e, insanların suya erişimini ellerinden almaları yüzünden de biraz bunun diyetini ödüyor az bile ödüyor e, buradaki şey de bu e, durumda bu kampanyanın gücü de buradan geliyor bu gerçeği insanlara küt diye anlatan bir filmle açılıyor yani sen başta söz ettin ama filmin içeriği de tam bu bir, evet. bir şeyin e, bir kadının Böyle elinde bir kazan ve bir tane de şeyle işte bizim sütlük dediğimiz kaba benzeyen bir kapla e, toprağı kazıp su çıkartmasını gösteriyor film. Ve bu gerçek. Tekrar söylüyorum yani gerçek bu insanlar günlük hayatlarındaki suyu kullanabilmek için toprak kazıyorlar. Burada bir nefes alalım. Ee, oldukça sert bir gerçeklikle yine karşı karşıya geldik. Ee, bir müzik arası verelim ve konuştuğumuz kampanyanın filminin müziğini dinleyelim sonra devam edelim. and chairs warmed by all of the dust This is a place where I don't feel alone This is a place where I feel 94.9'da Açık Radyo'da hem zemin devam ediyor. Bugün sosyal fayda iletişiminde güncel yöntemleri ve yaratıcı örnekleri konuşuyoruz. Bir ilginç örnekte kamu tarafından gelecek şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı gençlerin cinsel sağlık hakkında daha doğru bilgilendirilmesi için ülkenin genç, yaratıcı ve çok takipçisi olan video bloggerlarıyla anlaşmış. Kampanya seks üzerine konuşalım mı başlığını taşıyor ve video blog dünyasının ünlü isimleri kendi çektikleri videolarda hadi şimdi çok rahatsız edici bir mesele üzerine sohbet edelim diyerek cinsel sağlık ve güvenlik üzerine bilgiler veriyor. Burada e, aslında hedef kitlenin fikir liderleri kullanılıyor. Biraz adını böyle koymak evet. lazım. Bu video bloggerlar falan dediğimiz öyle. Yani bunlar çok yaratıcı mı? Ya da e, bizim baktığımız yerden bakınca çok nitelikli mi? İçinde gerçekten yaratıcı ve nitelikleri var ama hepsi böyle mi değil? Ama çok takipçileri var. E, dolayısıyla bir e, şeyleri var. Hiza alınan insanlar bunlar ve ne yaptıkları izlenilen insanlar. Böyle olunca da çok iyi sonuçlara ulaşmayı sağlamış bu kampanya. Zaten hedef kitlenizi iyi tanır ve doğru kanallardan ulaşırsanız çok iyi sonuçlara ulaşırsınız deyip duruyoruz biz burada sürekli. Ne olmuş sonuçta? 10 tane video çekilmiş. 4 milyon kere izlenmiş bu 10 video. 135.707 YouTube beğenisi almış. Bunlar yüksek rakamlar bilmeyenler için söyleyeyim. ...bir de her bir video, burası çok orijinal... ...yüklendiği günün en beğenilen 50 videosu içinde yer almış. Yaptığınız çok da bir şey yok aslında. Yani bloggerlar ikna edilmiş... ...ve cinsel sağlık içerikli konuşmalar yapmaları kendilerinden beklenmiş. Biraz muzip de yapıyor, muzipçe yapıyor kimisi bunu... bir ...kimisi biraz ciddiyetli yapıyor ama... ...hadi gelin seksten konuşalım gibi bir şeyle, başlıkla bunu yapıyorlar... İşte neydi? Let's talk about sex diye başlıyorlar konuşmaya. Sonuçlar çok iyi tabii. E, erişimi de iyi. ...kulaklarında kalıyordur herhalde ABD'li gençlerinde buradan kalan bilgiler. Buradaki en önemli şey hedef kitleniz ve onların değer verdikleri arasındaki ilişki. Bunu daha önce hemzeminde birkaç kere konuştuk. Asli olan hedef kitlenizi nerede bulabileceğiniz ve hedef kitlenizin kimleri dinlediği... ...o yüzden de kampanyanızla uyumlu fikirli liderleri seçmenizde fayda var. Sizinle olmasa bile kampanyanızla, kampanyanızın hedef kitlesiyle uyumlu olmalı, önemli. Son örneğimiz Global Network for Neglected Tropical Diseases. Biraz uzun tabii. <gülüyor> ee, i̇hmal edilen tropik hastalıklara karşı küresel ağ için yapılan AND7 kampanyası. Neglected, ihmal edilen mi demek? Evet, yani umursanmayan, gözden, <gülüyor> gözden kaçan. <gülüyor> e, AND7 yani yediği bitir kampanyası. En çok gözden kaçan yedi tropik hastalığı dünya üzerinden silmeyi hedefleyen bir kampanya. Bunlar fil hastalığı gibi ismini çok sık duymadığımız yedi hastalık. Tropikal hastalık deyince herkesin aklına e, sıtma vesaire geliyor. Değil bunlar çok isimlerini duymadığımız hastalıklar. Londra Wonderman Ajans e, kampanya fikri insanların bağış reklamlarını genelde es geçtikleri özellikle hastalık görüntülerine bakmaktan hoşlanmadıkları bilgisinden yola çıkıyor. Eğer hastalığı gösteremiyorsak... ...ilgi çekici bir yöntem kullanalım diyorlar. Ve hastalık görüntülerini ünlü isimlere seyrettiriyorlar. Ve onlar seyrederken onların tepkilerini kayda alıyorlar. Filmi sadece YouTube üzerinden yayınlıyorlar. Ee, i̇lk başta filmi izlediğinizde... ...aslında birisiyle görüntülü e, chat yapıyorsunuz... ...izlenimine kapılıyorsunuz. Çünkü doğrudan doğruya ekrana bakan... ...ve yüzünde bir takım ifadelerle... ...ekrana bakan birisini görüyorsunuz. İlk başta rahat rahat seyrederken sonra yüzündeki ifadeler giderek korkunçlaşan mevcut şeyi nasıl denir mevcut görüntüyle karşılaşmaktan huzursuz olduğunun ya da buna çok üzüldüğünü gösteren ifadelerle karşılaşıyoruz. Bu ünlü insanlar bunu seyrediyorlar ve sizden de bir katılım talep ediliyorlar bunun sonucunda bu videoların sonucunda ilk haftasında 300 binden fazla tekil izleyici izlemiş bunları. ...youtube'un en popüler video listesine girmiş... ...video video ...bu video... ...beşinci sıraya yerleşiyor... ...en popülerler yani. arasında listeye girmiş derken... ...bu çok, yani beş bayağı iyi bir şey... Kedi videoları hani, arasından... ...sıyrılmak büyük iş tabi... Kedi videoları, dans videoları... <gülüyor> ...yani tabii. popüler oyuncuların videoları falan gibi... ...birçok şey var, onlar ilk beşe giriyorlar... ...genellikle ilk ona ilk yirmiye giriyorlar... ...yani böyle şeyler... ...dönemsel olarak patlıyor ve fırlıyor... Bir hafta içinde videodaki bağlantı ile 60 bin poundluk bir bağış toplanıyor. İzleyici başına 20 bin pound ve 120 20, bin pound. Çocuk, 20 pound Pardon ee, izleyici başına 20 pound ve 120 bin çocuk için tedavi koruma şansı demek bu. Ee, gerçekten de çok küçük bir e, rakamla e, 20 pound verirseniz ortalama diyor zaten şeyde de videoda da. ...şu ilacı alırsınız ve bu hastalıklar şu şekilde ortadan kalkar diyor. İlacı da böyle gösteriyor elinde yani şu kadarlık bir pill diyor. İşte bir ap demetiyle e diyor. E videonun yapım maliyeti de 20 bin poundmuş. E i̇yi bir kazanım tabii kazanç e tarafından bakınca ama bence e daha önemlisi bu bilinmeyen 7 hastalığı ortaya çıkartmış olması. Artık bunun üzerinden yeni kampanyalar yapılabilmiş ol yapılabilecek olmasına yol açmış olması. Şimdi gerçekleri göstermek üzerine de bir iki laf etmek lazım. Programın sonuna doğru geliyoruz. Ee, gerçekleri görmekten insanlar hakikaten çok haz etmiyorlar. Ama bir yandan sadece onların haz etmemesi değil mesele. Gerçekleri bu kadar çok göstermek onları yabancılaştırıyor da. Yani siz e, sürekli olarak felaket görüntüleri, ölen insan görüntüleri, savaşlar ya da e, petrol yüzünden yok olmuş kuşlar... ...yok olmakta olan e, ayılar, kutup ayıları falan gösterdikçe... ...ya da öldürülen yunuslar, öldürülen foklar gösterdikçe... ...bir süre sonra bunların olağan, var olan ve değişmesin de pek mümkün olmayacağı şeyler olduğu duygusunu da çok geliştiriyorsunuz. O yüzden insanın e, insanı yabancılaştıran, izleyiciyi buna alıştıran bir tom yerine... E, ...kendisinin durumunu kendisine gösteren, bir tür ayna gibi... ...bak bu, sen de seyrettiğinde bunun gibi olacaksın duygusunu yaratan bir tonla gitmek bence yaratıcı bir şey olmuş. Ayrıca ben o videonun yani sen izlemedin e, o videonun e, yarat yani videonun bir bölümünü izledin daha doğrusu ikinci derken. kısmını izlemedim evet, ben de kaçtım tırtın, aslında özellikle <gülüyor> ama izlemek de, e, de fayda var. E, ben ikinci bölümünü izledim videonun hakikaten o görüntülerle kolay kolay başa çıkmak mümkün değil yani insanların İçinde var olan larvalar falan gibi yani canlı insanları yaşayan insanlardan söylüyoruz. Bir takım görüntülerle karşı karşıya oluyoruz. Ee, o, onun yerine e, böyle bir şey yapmayı tercih etmişler. E, doğru da yapmışlar çünkü o zaman 60 bin erişime hayatta ulaşamazlardı yani. <gülüyor> Hatta yasaklanması için falan kaldırılması için bile kampanya başlatılmış olabilirdi. Hemzemin'de bu hafta yaratıcı mecra kullanımları ve güncel mecralar üzerinden konuştuk. Ve nasıl iyi sonuçlar alınabildiğine dair dünyanın birkaç yöresinden örnekler verdik. E, haftaya yeniden burada olacağız. Feryal Kabil masamızda bizle birlikteydi. Ben Damla Özler. Ben Rauf Kösemen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin